Göz yumma ezilmesine, ne kendini ne de başkalarını. Göz yumma ezilmesine, ne kendini ne de başkalarını. Mutlu kal herkese, unutma kendini de iyi olan budur işte dostum. Mutlu kal herkese, unutma. Kendini de iyi olan budur işte. Göz yumma körelmesine, Sevinçlerin ve de güzel düşlerin. Göz yumma körelmesine, Sevinçlerin ve de güzel düşlerin. Gülümse herkese, Kendini de iyi olan budur işte dostum Gülümse herkese unutma Kendini de iyi olan budur işte Göz yumma uyumasına Çocukların ve de çalışanların Göz yumma uyumasına Çocukların ve de çalışanların, uyandır herkesi, unutma, kendini de iyi olan bulur işte dostum. Uyandır herkesi, unutma, kendini de iyi olan budur işte. Uyandır herkesi, uy Merhaba Berne abi ya bu hafta hem telefon bağlantısı yapacağız hem de buradaki konuklarımızla konuşacağız e, programımızı müzik dinleyerek açtık arkadaşlarımızdan müzik dinledik e, hoş geldiniz teşekkürler hoş bulduk e, bu arada halk evleri yaz okulunun çocuk korosu ile birlikteyiz onu söylemeyi unuttum e, merhaba e, bize kendinizi biraz tanıtabilir misiniz acaba başlayalım defne. adı defne evet <gülüyor> benim adım elit benim adım da Seçil. Ben de Nida. Evet. Ee, peki çocuk korusunda... ...ne yapıyorsunuz siz? Ben bu yaz... E, ...Halk Evleri Yaz Okulu kampanyasında... ...Kadıköy Yorçu Parkı'ndaydım. E, orada... E, ...koro şarkılarıyla beraber... ...çalıştık. Onlarla beraber... ...ben de öğrendim. Ben de öğrettim... ...aynı zamanda. E, koro öğretmenleriydim. E, peki... E, koro kaç kişiden oluşuyor? Koro Kadıköy'de e, 15-20 kişiydi. Aslında bizim yaz okulu kampanyamıza gelen çocukların toplamı o kadardı. E, ama tüm bölgede Anadolu yakasında 50-60 tane çocukla beraber e, 4 Ağustos'taki şenliğimizde e, bu şarkıları söylemiştik. E, koro'nun amacı var mı? Tabii ki de var. E, aslında Koro'nun... Çocuklar üzerinde çok fazla faydaları olan bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, çalışmaları yaparken de çocukların mesela bir kulağını kapatıyoruz. Hem kendi seslerini dinliyorlar hem yanlarındaki arkadaşlarının seslerini alıyorlar. Aslında beraber koordineli çalışmalarını sağlayan bir ders. Aynı zamanda e, kendilerinin kontrol et etmesi gereken noktalarını da kendileri keşfediyorlar. Orada en ufak bir sesin fazla çıkması ya da birinin dikkatinin dağılması aslında koro'nun bütününden çıkan sesi bozan bir şey. O yüzden koordineli çalışmak, beraber çalışmak, paylaşarak çalışmak hatta bunu öğreniyorlar. O yüzden e, en önemli dersi bence e, yaz okulunun. E, peki ne zamandan beri var koro? Her yıl yapılıyor mu? Tabii tabii her yıl yapılıyor. Kampanya 6 yıldır var. 6 e, yıldır da koro yapılıyor. E, o zaman biraz da arkadaşlarımıza soru soralım. E, çocuk e, sizin düşünceleriniz neler? Size koro'nun katkıları var mı? E, normal hayatınızda ne gibi faydaları var? İsterseniz teker teker cevaplayalım onları. Senden başlayalım. Mesela koro şarkılarını yolda gelirken öyle dediler. Evde sürekli söylüyorlarmış. Bunu söyleyebilirsiniz. Ben yardımcı oldum, ipucu verdim. Başka? Ben söyleyebilirim. Tabii. Hı hı. şey e, biz onları hep evde söylüyoruz, tekrarlıyoruz. Yani bizim için yani yani şey iyi bir şey yani. Peki arkadaşlarına falan öğretiyor musun okulda e, normal kardeşim varsa kardeşlerine? Hadi bu. ...kardeşi yani, orada. Yani şimdiye <gülüyor> ...hiç aklıma gelmedi ama... ...aslında iyi fikirmiş. Evet. Öğretebiliriz okuldaki arkadaşlarımıza. Evet beraber arkadaşlarımıza. söyleyebilirsiniz belki. Yeni bir şarkı öğrendiler. Evet. Bence öyle düşünüyorlar. Ben öyle anladım. Ee, peki... ...şarkıları besteleyen kişi var mı... ...yoksa şarkılar hazır mı? Ee, bu yıl öyle bir şey oldu. Ee, şarkıları besteleyen bir arkadaşımız... Serdar. İzmir'den kendisi... Ee, ama daha önceki yıllarda yine böyle çocuk şarkıları e, söylemeye çalışıyorduk ve var olan şarkıları söylüyorduk. Ee, hatta her dilde birkaç şarkı söylemelerini teşvik ediyorduk çocuklar eğer yapabiliyorlarsa. Kürtçe'de, Lazca'da, Ermenice'de şarkılar söylüyorlardı. Bu yıl ama bir arkadaşımızın beslediği çocuk şarkılarını söylediler. Peki onları da öğretiyor musunuz? Diğer şarkı dışında, evet. Tabii, e, geçmiş yıllarda öğretmiştik. Bu yıl e, bir program çerçevesinde gittik. Ve o beslenen şarkıları üzerinden gittik. Ama normal çalışmalarda aslında hem kardeşleşme hem başka bir dili tanıma, bir dile dair algı oluşturmak açısından başka dilde şarkılar da öğretmeyi tercih etmiştik. Ee, tekrar arkadaşlara soralım o zaman. <gülüyor> ee, müzik söylenirken size eşlik eden müzik aletleri var mı? Varsa neler? Yok mu? Hiçbir şey yok. Peki. <gülüyor> gitar da mı yok? Peki. Şenlikte vardı gitar. Ha, evet Hı. şenlikte vardı. Ee, gösteriler oluyor o zaman. Peki gösteriler nerede oluyor? Anladığım kadarıyla şenlik dediniz. <gülüyor> Bizden <nerede> bu. <olduk? gülüyor> Parkın. Evet. Dersleri de Yoğurtçu Parkı'nda yapmıştık evet, değil uh -huh. mi? Yoğurtçu Parkı'nda yaptık. Yani her yer aslında kendi mahallesinde bir parkta yapıyor genelde 6 yıldır. Bu yıl her bölge, yani Anadolu yakası, Avrupa yakası, Bakırköy'e kadar ve Bakırköy'den sonrası ayrı ayrı 3 tane de toplu şenlikler yaptılar. Ve o bölgenin büyük meydanlarında yaptılar çocuk şenliğini. Peki halka mı söylüyorsunuz? Evet, evet. kesinlikle dışa açık, sokakta. Çalışmaların da çoğu sokakta olduğu için. E, söylenen şarkılar kim seçiyor, neye göre seçiliyor? Şarkıları beraber seçtik. Evet. Yani e, bir sürü şarkı vardı elimizde. Birkaç tanesini dinledik. E, beğendiysek, evet, söyledik. Evet, e, velilerle görüşülüyorsa tepkileri neler, neler hissediyorlar onlar? Çocukların böyle bir yerde e, çalışma yapmalarına ne diyorlar? Şenlik günü bu tarz şeyleri çok almıştım mesela. Ee, çok iyi oldu, iyi ki buna katılmışız. Yaz boyu evde oturacaktı, sokakta dolanacaktı. En azından burada gerçekten bir şeyler öğrendi. Ee, evde öğrendiği şeyleri anlatıyor. Eve geldiğinde şunları öğrendim, bunları yaptım diyor. Bu iyi bir şey. Ee, ev, o, o gün içerisinde deney dersi yaptılar. Evde onu denemeye çalışıyorlar. Ya da başka bir yerde gördüklerini benzetip o... Adı söylüyorlar. Aslında e, o bir aylık çalışma hayatlarında bir şeye değmiş oldu çocukların. Aynı zamanda verimli de bir çalışma oldu. Veliler memnun. E, şimdi de parçamızı dinleyelim. E, arkadaşlarımızdan dinliyoruz tekrar. Bomba yapan Bay Bilgin. Bomba yapan Bay Bilgin, bomba yapan Bay Bilgin. Hiç oyuncak yaptın mı? Hiç oyuncak yaptın mı? Kaç çocuk acıtıyor söyle verin var mı Kaç çocuk acıtıyor söyle haberin var mı Yaşarsak yaşar dünya ölürsek güneş solar Yaşarsak yaşar dünya ölürsek güneş solar Bomba dolu dünyada yaşayamaz çocuklar Çayamaz çocuklar bomba pambay bilgin bomba pambay bilgin hiç çocuk olmadın mı hiç çocuk olmadın mı bir şeker ağacı bu çiçekli bir bahçe kur bir şeker ağacı bu çiçekli bir bahçe kur Yaşarsak yaşar dünya, ölürsek güneş salar. Yaşarsak yaşar dünya, ölürsek güneş salar. Bomba dolu dünyada yaşayamaz çocuklar. Ee, arkadaşlarımızdan bomba yapan bay bilgini dinledik. Şimdi programımıza devam ediyoruz. Ee, o zaman kaldığım yerden devam edeyim. Evet. Koro'ya katılanlar kaç yaş aralığından oluşuyor? Kaç yaş çocuklar var? Bir yaş sınırı var mı? Onu Normalde yaz okulunda derslere katılan çocukların yaş sınırlaması 7 ile 14 yaş. Mesela Koro'da 4 yaşında çocuklar da vardı. Hani ilk başta ...şarkıları öğrenemezler bunlar, çok zor şarkılar aslında... ...melodisi zor ya da cümleler uzun diye tereddütle bakan veliler olmuştu. Ee, çok rahat öğrendiler, söylüyorlar onlar da... ...hatta İngilizce şarkıları bile söylüyorlar. Ee, koro için ben yaş aralığının biraz daha geniş e, tutmuştum kendim. Ee, diğer yerlerde de benzer şeyler olmuştu. Peki aranıza katılmak isteyenler neler yapmalı? Aramıza katılmak isteyen minikler... <gülüyor> Ee, onların anneleri ya da babaları ee, halk evleri orkestrede e, yaz okulunun bir banner var. E, oradan ulaşabilirler. E, aynı zamanda e, mahallelerde İstanbul'un 20 mahallesinde halk evleri var. E, her mahallede yazın bir aylık olan bir projeydi ama bu e, kışında. Okul dersleri dışında koro dersleri, onun dışında yine bilimsel deneyler gibi dersler oradaki öğretmenlere bağlı olarak yapılabilir. Halkaveler.org.tr'den ayrıntılı bilgi alabilirler. Şimdi de koro'da söylenen şarkıları besteleyen Serdar, Serdar Bey ile konuşacağız. Merhaba. Merhabalar. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Serdar Bey değil, Serdar sadece. Serdar, tamam. Hırlıyorum. -hı. Ee, Şimdi o zaman sorularımızı soralım. Birkaç tane sorumuz var. Ee, Hı -hı. Müzikler, e, müzikleri nasıl seçiyorsunuz, nasıl besteliyorsunuz, neye göre besteliyorsunuz? Onları soralım ilk önce. Hı -hı. Şimdi bu e, çocuk şarkılarını e, yapma sebebimizden başlayayım ben. Tamam. E, mevcut çocuk şarkıları literatürünün hem oldukça e, yani keyif alma ve müzik anlamdaki zayıflığı e, buna bina inde. Terdiği iletişimlerin bu sistemi yeniden üretmek üzerine kurulu olması sebebiyle yeni çocuk şarkıları yapma ihtiyacı duyduk. Şimdi e, burada dolayısıyla e, yöneleceğimiz alanda buradan çıkmış oluyor. E, yani bu sistem bize cinsiyetçi çocuk şarkıları öğretiyor. Bu sistem bize e, rekabeti, piyasa e, ilişkilerini öven şarkıları öğretiyor. Biz de bunların tam tersine, yani bizim istediğimiz dünyanın ilişkilerini anlatabileceğimiz şarkılar yapmaya çalıştık. Dolayısıyla konular belirledik aslında. Mesela bir tanesi toplumsal cinsiyet, bir tanesi bilim etiği, bir tanesi halkların kardeşliği, bir tanesi sorgulamaya övgü gibi önce konuyu belirleyip ondan sonra bir yazma ekibimiz var. Tiyatroculardan oluşan, dramaturglardan oluşan bir şarkı sözü yazma ekibimiz var. Bu ekip... Şarksız yazıyor, onun üzerine beraber oturup işte şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olur, buraya bunu mu koyalım gibi klasik besteleme yöntemlerini uyguluyoruz. Ee, peki şarkıları yaptıktan sonra çocuklarla da görüşülüyor mu, fikirleri soruluyor mu? Ee, şöyle bir yöntem izliyoruz genelde. Ee, önce çevre çeperdeki yani çok çok yakındaki yani kardeşimiz, komşumuz ya da işte böyle hemen ulaşabileceğimiz arkadaşlarımızın çocuklarına dinletiyoruz, zevkli mi değil mi, ne anladın gibi. E, geri dönüşler alarak şarkıyı tekrar tekrar düzenliyoruz. Yani birkaç tur böyle gidiyor. Artı bir de her şarkıyı her öğrettiğimiz koro çalışmasından sonra da e, bu tip geri dönüşleri alıp şarkıları tekrardan düzeltme ya da iyileştirme diyeyim ona ben. Yoluna gidiyoruz. E peki çocukların tepkileri neler oluyor? Şimdi genelde e, şöyle şeyler olabiliyor. Mesela bir tanesi yani çok zevksiz bu işte kavramlar özellikle çok fazla geçiyorsa içinde küçük yaş grupları şarkılarına keyif anlayabiliyorlar. Ama bazı mesela bu dillerine de hoş gelen işte belki dinlemişsinizdir şu şubadap, şubadap diye mesela bir nakarat var. Evet. Bu Mesela bu nakarat çok hoşlarına gidiyor. Hatta sırf bunu söylemek için belki şarkının kısmını söylüyorlar da diyebiliriz. Ee, peki, teşekkür ederiz o zaman. Soracağımız Hı -hı. sorular bu kadardı. Tamam. Hı -hı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, kolay gelsin. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi de tekrar arkadaşlara dönüyoruz. Ee, arkadaşlar peki siz Koro'ya nasıl e, geldiniz, nasıl dahil oldunuz? Teker teker isterseniz onları sorayım size. Siz de teker teker cevaplayın. Tamam mı? İlk önce senden başlayalım. Nasıl dahil oldun Koroya? Annem getirdi. Peki kendisi isteyinleme geldiğinde annem mi istedi? Şey, gerektiği için yani gel yani güzel diye gelmek istedim. E peki memnun musun bu koroda olmakta? Evet. Teşekkürler. Şimdi sana soralım. Sen nasıl dahil oldun bu Koroya? Evet. Nasıl dahil oldun? Kim getirdi seni? Yani annem getirdi. Yani ben yani Koroy'u çok severim. İşte kendi isteğimle geldim. Şarkı söylemeyi seviyor musun? Severim. Peki. En çok hangi şarkıyı seviyorsun? Korodaki şarkı. Evet. Zaten. Şeyi seviyorum. Bir Bomba Yapan gibi Bilgini seviyorum. Evet. Bir de balıkçıları çizi seviyorum. Tamam. yumayı eskiden evet. çok seviyordum ama şimdi sevmiyorum. Neden? Neden sevmiyorsun şimdi? Yani hep yani söyleye söyleye sıkıldım o yüzden. Ne zamandan beri söylüyorsun? Ee, yani. Koraya dahil olduğundan beri herhalde. Evet. Tamam evet. teşekkür ederiz. E ee, şimdi de sana soralım. Ee, sen seni kim getirdi oraya Anne. Annen. Peki sen bu koroda dahil olmaktan memnun musun? Hı hı. Ee, ne zamandan beri bu korodasın sen? Herhalde başladığından beri sende. Hı hı. En başından beri vardı. Evet. En çok hangi şarkıyı seviyorsun? Balıkçılar. Balıkçılar Çizi. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman. Ee, peki bir şey daha soracağım. Ee, koroda başınıza gelen en ilginç olay ne var mı peki? Şöyle şöyle oldu. Biz çok güldük dediğimiz. Var mı? Yani... Yani biz bir hafta önce gelmiştik kardeşimle ikimiz. O yüzden biz çok iyi bilmiyoruz her şeyi. <gülüyor> Ama Defne her... Yani en başından beri vardı. E peki şarkıları öğrenmek zor oluyor mu sizin için? Yani... Hayır. İlk başta biraz zorlanmıştık. <gülüyor> evet. Sonra... <gülüyor> e... Yani daha iyi olduk. Peki. Ee, şimdi de tekrar e, arkadaşlardan şarkı dinleyip programımızı kapatacağız. E, ba Balıkçıları Çiz şarkısını dinliyoruz. Şuraya Aa, denizi çiziyorsun ya. Balıkları mavilere boyuyorsun ya! Balıkları martıları koyuyorsun üstüne Sabahın serinliğini çiziyorsun ya! Balıkçıları Bazı çiz balıkçıları Geceyi de çiz doğa çok güzel Yoksuluğu çiz çaresi de Geleceğini çiz geleceğini Geleceği de çiz Geleceği de ee, Programımızı kapatıyoruz O zaman haftaya görüşmek üzere Size de çok teşekkür ederiz Arkadaşlara da öyle Haftaya görüşürüz